Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği Radyosu 949 açıkradyo.com ve tam öğle saati 12:05 geçerken hatta altı geçerken bir bir kişiyi kolundan tutup stüdyonun içine soku verdik kendisinin haber bile yoktu biraz yani bir saat önce ancak haberi oldu Etienne Mahcubian yazar gazeteci ve araştırmacı mı diyelim. E, yok Tese. o fazla olur herhalde <gülüyor> Gözlemci demek daha Göz, doğru. Gözlemci <gülüyor> Hoş geldiniz <gülüyor> Hoş bulduk. E, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler e, Etütler Eski bir isim ama öyle kalmış işte 60'ların başından itibaren Tesev'de danış e, Ben şu anda danışmanlık, danışmanlık yapıyorum Danışmanlık evet. yapıyorsun evet Hı -hı. İşte Zaman Gazetesi'nde daha önce Taraf Gazetesi'nde de yazıyordun Ayrıca da Mektebi Mülki Şahane'den de hatırlıyorum ben. En azından evet. benim çok eski bir dostluğum da var. Etiyen yanla beraber. Ayrıca başka davalarda da <gülüyor> yargılandık birlikte. Kendimizi yargılattık. Öyle ufak şeyleri de neyse anlatmayayım. Şimdi Etyen seni hazır burada bulmuşken çok basit bir soruyla halledelim. Dünya nereye doğru gidiyor? <gülüyor> Dünya her zaman gibi birkaç yolun Eşiğinde duruyor ee, ama şöyle bir şey var ee, bir şey bitiyor yani e, bir şeyin bitmekte olduğunu hissediyoruz ee, bitmekte olan şeye genellikle e, bir tür modernlik demek mümkün onu da şuradan görüyoruz artık e, klasik anlamıyla modernlik bugünün sorunlarını <gülüyor> çözemiyor. Ve dolayısıyla da bir şey, bir dönüşüm geçirmesi lazım. Bir farklı evreye geçmesi lazım. Bu farklı evre e, zihniyet olarak daha demokratik de olabilir, daha az demokratik de olabilir. Yani bu, bunlar zaten her zaman insanlığın önünde hep açılan yollar. Fakat e, şöyle bir umut verici bir olay da var. E, bundan 50 sene öncekine kıyasla mesela genel entelektüel ortama baktığımız zaman... ...demokratik kaygıların veya demokrat zihniyete ilişkin... Bakışların şu anda daha en azından popüler olduğunu, daha cazip bulunduğunu, dışlanmasının daha zor olduğunu görüyoruz. Bu da bugünkü bir takım hassasiyetleri yeniden ortaya çıkartıyor. İşte mesela çevreyle ilgili hassasiyet vesaire böyle şeyler bunların bugünlerde olmasının nedeni sadece gelen tehlike değil benim gördüğüm kadarıyla. Bizim o gelen ...şeye tehlike dememiz aynı zamanda... ...ve bu bir bilinç hali... ...bu bilinç hali de sadece mesela... ...gene çevreden girdim için oradan örnek vererek gideyim... ...sadece çevre konusundaki... ...eğitim şu bu... ...işte... ...genel olarak kulağımıza çalınanlar değil... ...aslında bir tür... ...yeni bir duyarlılığın olması... ...ve bu da demokratlıkta epeyce... ...bağlantılı diye düşünüyorum... ...bu umut verici olan tarafı bu... ...ama şöyle bir şey var... ...hiçbir zaman bu tür potansiyel zihniyet açılımları illa gerçekleşecek demek değil. Evet çok zor bir yol ama tam çevre konusunda kendi yeni okuduğum bir makaleden kalkarak bir cümle ilave edeyim. Yani e, iktisatçılar arasında da bir dönüşüm olması gerektiğini söyleyenlerin de sayısı artmış durumda. Yani bir, bir takım şirketlerde tam da senin söylediğin gibi büyük enerji şirketlerini kastetmiyorum tabii. Hı -hı. ...ama diğerleri artık bunun ekonomik olarak da sürdürülebilir olmadığını görüp... ...farklı bir yere doğru kayma eğilimi gösteriyor. Bizzat hiç beklemediğimiz bazı evet. şirketlerden de bu yolda bir dönüşüm var çevre konusunda. Bu da ümit verici evet. olarak... Tabii bu da gibi. küreselleşmeden de belki söz etmek lazım. Yani piyasaların küreselleşmesi global dünyanın bir tekil piyasaya doğru gitmesi... Çok önemli çünkü şimdiye kadar iş, iş dünyası nasıl bakar? Kendisi bir mal üretmektedir. O malın bir alıcısı vardır. O alıcısı belirli bir coğrafyadadır. Şimdi o coğrafyanın dışını yok sayar ve anlamsız sayar. İktisadi olmayan bir birim olarak tanımlar ve oraya gelecek olan zarar da onu ilgilendirmez. Ama siz tüm küreye bir şey satmaya başlamışsanız, o zaman kürenin dışında artık bir şey, atmosferiniz var yani. Evet, evet. O zaman küreyi sahiplenmenizde büyük yarar var. Çünkü o işin devamı biraz da o ayakta kalmasıyla bağlantılı yani pazarınızın. Ve o pazar artık e, çevresiyle beraber bir pazar. Evet çok yani bir çeşit ayrım noktasında olduğumuzda bir kavşak noktasında olduğumuzda söylenebilir. Bak bu telefonlar destek telefonu seni <gülüyor> dinleyip destekle de verenler var. Eksik ee, Ne güzel teşekkürler. Evet yani buradan e, en azından mücadelenin de devam etmesi açısından umutlu olunacak bazı şeyler de ben kendi payıma çıkarıyorum sen hı hı. ne dersin. Evet. E tabii yani bir kere daha e, şu anda sivil toplumun <gülüyor> daha siyasallaştığı bir dönemdeyiz. Sivil toplumun e, siyasallaşmasının altında şöyle bir şey var. Dar anlamıyla siyaset artık yeterli değil. Çok daha geniş bir siyaset alanı var ve bizim siyasi parti dediğimiz aktörler bunun tümüne ulaşmakta çoğun derece yetersizler. Hmm. Dolayısıyla da sivil toplumun aktörleşmesinin bir mantığı var, anlamı var, işlevi var... Ee, ve burada da e, önümüze önemli bir potansiyel var ama gene bir önceki ...söylediğim lafa da dönersem... ...bu sefer de sivil toplumun hangi zihniyette... ...olduğu da gene önemli. Evet. Çünkü... ...orada da her türlüsünü bulmak mümkün ve... ...değişik önümüzde yollar var orada da yani. Yani evet temel problemimiz... ...herhalde demokrasiyi... ...her halükarda... ...genişletebilmek ve... En son ...yolunu açabilmek... ...değil mi? Yani evet. Tabii, yani tabii, Demokrasiyi nasıl tanımladığımız... Hı, ...ne elbette. anladığımız falan da... ...biraz şey. Çünkü o, o demokrasi kelimesi de... ...biraz... Fetişleşmiş bir, içi boşalmış bir kelime gibi de olabilir. Ama mesela daha derinleşen iletişim kanallarının açılabilmesi, insanların birbirini duyması, insanların birbirleriyle konuşmaya hazır olması, insanların birlikte, kendisine benzemeyenle birlikte bir şey üretmeye hazır olması gibi... Şimdi aslında yeni modernlik de yeni olan şeyler bunlar Bunların daha yerleşik hale gelmesi <gülüyor> Çok önemli bunlara Demokrasi diyorsak tabi tam da dediğin şey Evet yani. ben de mesela dün Gelen bir dinleyici mektubu Tam bu açık radyo destek Hı -hı. Günlerinde gelen Sıkı bir mektup geldi Şöyle bir tanım getirmiş Yani işte bu dünyada yalnız olmadığımı Bana hissettiren radyo Demişti birileri bir arkadaşım yazmış diyor. Hep söylüyorduk ama o aşamayı geçtik artık diye düşünüyorum. Şimdi şikayet etmek yerine birlikte ses vermemiz zamanı ve Hı -hı. bu kapasitemiz olduğunu biliyoruz demiş. E yani sorun ne kadar istediğimize bağlı ses vermek, dinlemek, düşünmek, konuşmak, paylaşmak ve düşünceyi büyütüp eyleme dönüştürmek için demiş. Hı -hı. Radyoya böyle bir şey biçmesi tam da tabii, benim böyle güzel. heyecan verici bulduğum Hı. bir şeydi. E tabii, sonuçta işte, Açık Radyo e, kamusal alana bir müdahaleydi. Çok olumlu bir müdahale idi e, Ve aynı niteliğinde şu anda devam ettiriyor... E, Belki de e, başkalarına da büyük bir cesaret de verdi. Yani diğer İnşallah. ille radyo değil. Yani genel olarak bu, bu müdahale edilebilirlik olayını hatırlattı yani insanlara. E, bu anlamda çok hem öncü bir rol oynadı. E, bence hem de... Yine daha önceki ve söylediğimiz laflara dönersek doğru zihniyet üzerinden bir rol oynadı. Bu çok daha kritik çünkü e, bunun yanlış örneğini de sunmak mümkün. O zaman da tahripkar de olabilirsiniz. Yani her müdahaleyle doğru bir şey demek olmayabiliyor. Evet. Ya yani bunu onun ki iyi oldu, iyi ki oldu yani. <gülüyor> Evet, zihniyet üzerinde e, de kitabın yayınlandığı zaman da konuşma fırsatı bulmuştuk. Evet, hmm. yani bu zihniyet meselesi tayin edici bey. Evet, böyle görmene de çok e, sevindim tabii. Yani kamusal alana olumlu bir müdahale olarak demokrasi açısından. Hmm. E, dinleyicimizin e, bu yönde gelen birkaç mektup vardı ama en önemli, en ilginci buydu dünkü. Böyle düşünüyor olması da insana yaptığı için. İyi olduğunu gösteriyor doğrusu yani. Tabii yani e, bu hem bir paylaşma bu, hem e, tabii yaptığın şeyin takdir edilmesi e, bir cevap alması çok önemli bir şey. E, çünkü e, radyoda oradan beslenecek. Evet, aynen öyle. Yani çünkü sonuçta birine sesleniyor. Radyo çok ilginç bir şey çünkü tek taraflı bir konuşma gibi bir tarafıyla. Ama e, ilk başta pasif. Duran dinleyici var karşında yani öyle başlıyorsun <gülüyor> ama eğer o pasif dinleyiciye aktifleşme şansı veren bir anlayışın varsa ki işte Açık Radyo bence öyle bir radyo o zaman e sıradan kendi evinde oturan insanların da sırf evde oturduğu anda bile o kamusal anlamda müdahale etme en azından psikolojisini üretebilir evet, çok... bu bir davet ve bu davet e çok kıymetli bir şey. Bizim alışık olmadığımız bir şey olduğu için de çok kıymetli. Ya şimdi İngiltere'de olsaydı bu belki de daha sıradan bir şey olacaktı ve hani zaten kaç yıldır yapılıyor bir şey olacaktı. Ee, ya da başka yollarla da zaten orada katılım mekanizmaları var ama Türkiye'de öyle bir şey yok. yok evet. Türkiye'de aslında e, şikayet eden ama itiraz edemeyen bir toplum var. Yani <gülüyor> katılamayan, bir şeyin parçası olamayan bir toplum var. Ee, şikayet de sadece kendi kendimize veya işte komşumuzla veya arkadaşımızla olan bir şey. E ama burada şimdi... E, ...Açık Radyo gibi... diye ...toplumsal aktörler diye e, ...bir kamusallaşma şansı yaratıyor. Ve onu kullanan izleyicilerin... ...olması tabi çok hoş. Evet harika. Yani bunu... E, ...çok da bu senin dediğin... ...benim müthiş tabi... ...gururlandırıyor söylediklerin. Ama aynı zamanda... E, ...yani tam da örneğini bu şeyde... E, e, ...yaşadık. E, yani... Ben aslında diğer batılı yani batıdaki daha gelişkin olduğunu düşündüğümüz demokrasilerde de çok fazla örneğine rastladığımızı sanmıyorum. Yani hiç olmaz. dokuz gün yapıyoruz bunu her sene. Evet. Ve hiç olmazsa o do yılda dokuz gün boyunca bizzat dinleyiciler gelip kendi programlarını yapıyorlar burada. Evet. Ne isterlerse söylüyorlar. Yalnız radyo konusunda değil. İşte demokrasinin gelişimi, Türkiye'nin nereye gittiği, dünyanın nereye gittiği hı hı. filan konusunda da... ...fikirlerini serbestçe konuşup söyleyebilecekleri bir şey var ve baya aktör oluyorlar. Ve inan ben de bana, şu anda. Evet, aynen <gülüyor> öyle. İnan bana çok da şey öğreniyoruz bu Kesinlikle şeyler olur. içinde. Bu müthiş bir şey oldu bizim Kesinlikle. için yani. Ve on senedir devam etmesi de bir mucize gibi görünüyor ama işte desteklerle geliyor doğrusu. Hı hı. Etiyan çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğun için ama edeyiz. bir de, parça, de e, evet, parça bizim için seçtiğin e, parça Bob Dylan'dan Hı. öyle miydi adı? Evet Wigwam e, sözü olmayan te, belki tek parça ya da iki parçasından biri ama diğerinde bir nakarat vardır bunda o da yok e, belki seyirciler için ilginç olabilir sözsüz şair Bob Dylan'ın bir parçasını evet, dinlemek bir de lütfen senin sesinden de telefonumuzu bir söylersen tabi 0212 343 41 41 bekliyoruz telefonda. Yılının pek bilinmeyen sözü olmayan, yani şarkı sözleri olmayan bir parçasını Etienne Mahcupian bizim için çaldı. Wigwam. Evet, çok, çok, çok teşekkür ediyoruz. Ona da Etienne Mahcupian'a çok teşekkür ederim.